Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Osman Uygar Özesli. Salı sabahından günaydın. Bu sabahın ilk kampanyası bir başarı hikayesi kampanyanın sahibi Volkan Ünal. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyordu bu kampanyasında. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Sen 2016 ünvan değişikliği sınavı için verdiği sözü tutsun. Sağlık Bakanı Sayın Doktor Recep Akdağ yeniden göreve başladığınızda sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik olan çalışmalarınızdan dolayı bakanlığımıza olan güvenimiz artmıştı. Bu sorunumuzu da sayenizde çözülecek diye düşünüyorduk. Bazı sağlık sen yani Facebook sayfalarında ve sitelerinde Sağlık Bakanlığı 2016 Haziran ayında görevde yükselme ve ünvan değişikliği için ilana çıkacak. Hizmetli memur, şoför veya KI ve şef kadroları için görevde yükselme tüm branşlar için ise ünvan değişikliği açacak. Sınavı bu sefer Sağlık Bakanlığı kendisi yapacak şeklinde duyurular yayınlanmıştı. Yapılan kick toplantısında konuşan yönetim hizmetleri, Genel Müdürü İsmail Kartalsa, sağlık çalışanlarının yanındayız ve sağlık seninin ilettiği taleplerinin hayata geçmesi için tüm koşulları değerlendirip bu doğrultuda sorunların çözüme kavuşması için çalışacağız. Bu kapsamda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını yılın ikinci yarısında yapacağımızı buradan duyuruyoruz demişti. 2016 bitiyor ama hala bir gelişme yok. 2015 yılında yapılan sınavda 70 barajı ve sınavın zorluğundan dolayı kadroların çoğu boş kaldı. Ve 2015 mezunları sınav yapıldığında mezun olmalarına rağmen diplomalarını alamadıkları için sınava başvuramadılar. Verilen sözlerin tutulması ve mağduriyetimizin giderilmesi için en kısa sürede yeniden sınav yapılmasını istiyoruz diyordu Ünal kampanyasında. Geçtiğimiz günlerde Volkan Ünal kampanyanın başarılı olduğu duyurusunu şu mesajla imzacılarıyla paylaştı. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı için komisyon kuruldu. Oluşturulan komisyon görevde. Yükselme ve ünvan değişikliği sınavının kimleri kapsayacağını, hangi branşlarda olacağı sınavın tarih ve kontenjanlarını belirleyip kısa süre içinde ilana çıkacak. imzalarıyla destekleyen herkese teşekkürler demiş kendisi. Şimdi Malatya'ya uzanıyoruz. Sinem Eren, Malatya valine hitaben 7. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edilmesin dediği bir kampanya başlatmış. Bu yıl 4-10 Kasım 2016 arasında gerçekleştirilmesi planlanan, Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi. Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan festival Malatya Valiliğinin aldığı ani bir kararla bu sene gerçekleştirilemeyecek. Siz de kampanya imzalayarak bu karara tepkinizi gösterebilirsiniz diyen kampanyayı siz de Change.org'a girerek destekleyebilirsiniz. Şu anda hala 17 Ekim'deyiz demek ki 4-10 Kasım vakit var. Bu kampanya hala başarıya ulaşıp Malatya Film Festivali'ni Tekrar kavuşabilir. İzmir'e geçiyoruz şimdi. Ümit, sol İzmir metro ve İzban gece seferleri başlatılsın demiş kendisi. İzmir'de geceleri de yolculuk yapabilmek, evimize rahatça gidebilmek istiyoruz. İnsanlar bir yerden bir yere gitmeden önce acaba son metro kaçta? Bu saatte çıksam Eşot'a yetişebilir miyim? Gece 1'de uçağım İzmir'e iniyor. Menemen Ali nasıl gidebilirim diye düşünüyorlar. Konaktan Aliağa gidecek olan bir insanın 11'de işi bitse önce İzmir metro'ya gitmesi, oradan Hilal ve Halkapınar istasyonlarında aktarmaya gitmesi gerekiyor. Halkapınar ve Alia arasında yaklaşık 1 saat yolculuk yapıyor. Bu da Aliaya vardığında saatin 12.30 olduğunu gösterir. Ulaşım için eşot bulabilirsiniz ama ne de şehir içi minibüs seferleri. Bu yüzden gece seferleri yarım saatte bir veya bir saatte bir olsa bile. İnsanların bir nebze rahatlamasına yardımcı olur. İzmir'in kuzey tarafında bulunan ilçelerine gidebilmek için büyük sıkıntılar çekiliyor. Havaş firmasının Alia veya Menemen'e dikiliye hiçbir seferi yok. Bu yüzden en kısa sürede seslerimizi duyurmamız lazım. Sizden bu kampanyayı imzalarsanız İzmir halkının sesinin duyulmasına yardım edersiniz diyen kampanyayı bugüne kadar 14.000'den fazla kişi imzalarıyla desteklemiş. Aynı sorunlar ve aynı kampanyalar. İstanbul için de İzmir için de, Ankara için de artık gece yarısından sabaha kadar gerekli olan toplu taşıma hizmetlerinin de verilmesi için belediyelerin harekete geçmesi gerekiyor. CHP seçmenini yakından ilgilendiren bir kampanyayla devam ediyoruz şimdi. Salı gününe gazeteci İsmail Saymaz'ın CHP'nin başına geçmesi talebiyle başlatılmış bir kampanya var Deniz Güneyli tarafından. Demiş ki iktidar sürekli kandırıldığını, yanıldığını söylüyor. Döviz cari açık zirvede, enflasyon savaş kapıda, dış politika yerlerde. Dünya bizimle alay ediyor. Buna rağmen iktidar sürekli oyunu arttırıyor. Memleket yanıyor. Her köşesinde bombalar patlıyor, şehirler yıkılıyor. Her köşesinden cenazeler geliyor. Ülkenin köklü okulları tasfiye ediliyor. Köklü caddeleri, semtleri boşalıyor. On binlerce insan işinden oluyor. Düşüncelerinden dolayı hapse atılıyor. Adalet alt üst. Ülke evden gidiyor. Buna rağmen iktidar oyunu arttırıyor. Çünkü muhalefet yok, umut yok. Oysa politika üretebilen bir parti için ortam muhalefete çok müsait. Bu haliyle CHP muhalefet üretmekle değil, laf ebeliyle uğraşıyor. Sürekli eziliyor, aşağılanıyor, haksızlık ediliyor. Mağdur bile olamıyor. Seçim kazanamıyor. Ekmelettin İhsanoğlu, Mustafa Sarıgül gibi AKP taklitçisi icatlarla seçim kazansa zaten ne olacak? Bunda bile tutarsız kendi Cumhurbaşkanı adayına Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için dahi oy vermiyor. Bu haliyle CHP seçim kazanmaya, Türkiye'yi değiştirmeye, muhalefet üretmeye, işe yaramaya, bizleri kurtarmaya uzak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanı tükenmiştir. Kılıçdaroğlu gibi iyi kalpli ve sempatik bir liderden beklenen, yerine genç, akıllı, bilgili, politika üretebilen, yaratıcı, etkileyici, kitleleri peşinden sürükleyebilecek birisine bakmasıdır. O birisi de İsmail Saymaz'dır. İsmail Saymaz enerjisiyle tek başına bir muhalefet partisi gibi davranmaktadır. Bugün memleket için tek başına CHP'den daha fazla işe yaramakta, umut olmaktadır. Cesaretiyle, bilgisiyle, görgüsüyle, yaratıcılığı ve hazır cevaplığıyla herkesinden sempati toplamıştır. CHP'nin başında daha da güçlenecek hepimiz için umut olacaktır muhterem CHP seçmeni. Sesini bugün çıkarmayacaksın, ne gün çıkaracaksın? Sıkılmadın mı? Boynun bükük sandığa gitmekten. Sıkılmadın mı aklına yatmadan oy kullanmaktan. Zaten bir seçim daha vakti yok memleketin. Bas geçlerin. Basata razı olmanın kredisi tükendi. Bu kampanyayı paylaşın. Bu kampanyayı paylaşın. Bir şeyi bir kişi söylerse fikirdir. Bin kişi söylerse güçlü bir fikirdir. Beş milyon kişi söylerse o şey olur. Bu kampanyayı paylaşın diyor. Güneydine Change.org'da CHP iç siyasetine yönelik kampanyasında. Salı gününü. Bizde de olan ve Kanada'da da süren bir kampanya haberiyle bitiriyoruz. Ancak Kanada'da bu konuda çok sayıda imza var. 448 binden fazla kişi Montreal Şehir Meclisi'nin pitbull cinsi köpeklerin yetiştirilmesi ve beslenmesini yasaklayan kararnamesine karşı imzalarını atmış. Kampanya pitbull cinsi köpeklerin Montreal'de de beslenebilmesi için mücadele ediyor. Evet, değişim rüzgarları bütün gücüyle hangi konuda olursa olsun esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz kampanyalar için Change.org'a girerek harekete geçebilirsiniz. Yarın sabah yine görüşmek üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.